Benden vazgeçme ya Rab. Ellerimi bırakırsan yalancı omuzlarda soluklanır baş. Nasıl kabre girer sonra kurtlanmış bu aş. Kendimden gitmek istedim hep sana biraz daha varabileyim diye. Ama istemedim ebrehe gibi olsun kuşların attığı son taş. Benden vazgeçme ya Rab uzun yollara çıkasım var aslında ayaklarımda dikenden ayakkabı çünkü bu yol dikenliydi ve ayağını sevene göre değildi kaldırımlar tabi tek acılarım değildi ayaklarım en kalabalık olmam gereken yerde sırnaştığım yalnızlıklarım ah yalnızlıklarım kış günü sızlatır kalbin romatizmasını hani yağmurlu olanından Allah ne verdiyse gözünü en ıslatanından. Tenine dokunursa dostça bir el. Sinirlenirse tüm geçmişi süpüren o sel. Ha işte o yağmur. Ben ise hazan. Yine karıştırdım yapraklarımı dökeceğim mevsimleri demek. Demek ondan istemsizce hep ellerimdir yazan. Benden, benden vazgeçme ya Rab. Zannediyorum şakadır kalbimdeki bunca acının tek izahı. Her kundaklanışında gülmelerim ise viran kalbimin mizahı. Bırak, bırak yoluma gideyim göynüm Allah heceler. Bir gün ölmek için her gün yaşadığım geceler. Geceler. Anar durur heybemdeki hatıralar Nefis ile vicdanımın arasında Dur derim vazgeç artık benden Karanlık bir şebi aruz molasında son da olsa bahardır işte sonbahar İspatı kokar akasyaların arasında Ve hasretim Hasretim hep yarım kalır Ama benden vazgeçme yarım Otobüslerdeki gibi olur sandım hayat. Şimdi uyayım, varınca hissetmeyeyim yolculukları derim. Ama daha çok aktı terim. Sanki her şey daha sıcak, nere var söyle sığınacak. İnan inan, her şey daha güzele varacak. Çünkü onun kün dediği olacak. Ama sen benden vazgeçme ara.